Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sarı ala nehjihi. Ve men ittebahu bi ahsan la yumidi. Rabbi şirahli sadri ve esselamli vahli loktata min lisane yufkahu kavli. Allahümme allimne ma yalfane ve anfane bima allemtena. Ve zidna alimen bir ahmetike ya alhamdülillahirrahmanirrahim. Amitabok. Soru 168. Kişiyi dinden çıkartmayan ameli küfürün mahiyeti nedir? Cevap Şari, şeriat koruyucunun herhangi bir masiyet hakkında küfür adını kullanmakla, kullanmakla birlikte o masiyeti işleyen kişi için iman isminin kalmaya devam ettiği her bir iştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruklarından şu buyruklarında olduğu gibi Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler olarak gerisini geri dönmeyiniz. Müslümana söylemek fasıklık, onunla savaşmak küfürdür. Bu iki nasıda da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların Müslümanlarla savaşmasını küfür diye isimlendiriliyor. Konunun başında hatırlarsanız ilk bölüm zaten Allah'a isyan olan her şeyin genel adının küfür olmasıydı. Çünkü Allah'a itaat olan her şeyin genel adı imandı. İşte bu küfür lafzının ıtlak edildiği masiyetlerin de dinden çıkartan dinden çıkarmayan olmak üzere iki ayrılması gibi bir durumu şu anda ispat etmeye çalışıyor. Tabu bu dinden çıkarmayan ameli küfür olması noktası, hani nasların zahirinde küfür diye ifade edilmesine rağmen sahibinin dinden çıkarmaması tabii ki kişilerin hevalarına ve yorumlarına bırakılmamış. Yani şeriat bu kitabı indirmiştir ki, Kur Allah bu kitabı indirmiştir ki bir ölçü olsun, bir kıstas olsun diye. Yoksa haşa Şeriat bir şeyi açıklamadan kapalı bırakmamıştır yani. Dolayısıyla bunun da bir usulünün olması gerekir. Nedir o zaman oradaki ince kıstas ve ölçü? İmam Şevkani'nin, İbnül Kaym'in ve benzeri İbn Abdülber gibi diğer bütün alimler beyan ettiği üzere eğer şer'i binas'ta bu Kur'an'daki bir ayet veya sünnetteki bir hadis olabilir, mutlak manada küfür lafzı ıtlak edildiyse veya şirk lafzı ıtlak edildiyse, mutlak olarak kullanıldıysa Asıl olarak bunu zahirine hamledip büyük küfür olarak algılamak gerekir. Ta ki onu zahirinden hamledip dinden çıkarmayan ameli bir küfür olduğuna işaret edecek başka bir nasıl gelinceye kadar. Ve örnek olarak getirdiği iki hadise bakarsınız. La terjiu bagh kufaran yadrubir <gülüyor> iqabu baghun baaden. Bir kısmı bir kısmın boynunu vuran kafirler olarak benden sonra dönmeyin hadisiyle. Diğer hadiste Sıbabül Muslimu fıskun vakittel ve kufrun. Müslümana sövmek fısk, onunla savaşmak da küfürdür. Hadisin ikisinin de zahirinde Müslümanların birbirle savaşması küfür olarak telakki edilmiş. Biz de zahiren bu usul üzere neye bakacağız? Bunların büyük küfür olduğunu önce anlayacağız. Şimdi devamında diğer nasıl getirecek? Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların birbirleriyle savaşması hakkında küfür olduğu ifadesini kullanmış, bu işi yapan kimselere kafir adını vermiştir. Diğer taraftan Yüce Allah'ın, eğer müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışırlarsa onların aralarını düzeltin. Müminler ancak kardeştirler, o halde iki kardeş kardeşinizin arasını düzeltin. Hucurat 9.10 Bu önceki iki nasla kafir isminin ıtlak edilmesi bu şimdi okunan Hucurat suresindeki ayetle beraber zahirinden hamledilip ameli küfür olduğuna ve sahibini dinden çıkarmayan bir küfür olduğunun mertebesine indirilir. Ama neyle? Hevayla, yorumla, tevhille değil başka bir nasın izahıyla bu ancak böyle olabilir. O yüzden şeriattaki metinleri ezberlemek veya metinler üzerinden yorumlar yapmak esas değildir. Esas olan önce doğru sahih olan anlayışı talim etmektir. Bu yüzden geçmiş ulema metinler yazmıştır. Akidede metin yazmıştır, işte fıkıhta metin yazmıştır. Niye bunu yapmışlardır? Çünkü sonuçta akide metninin de masları, fıkıh metninin de masları kaynağı Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnette var olan ayet ve hadisler ancak doğru bir anlayışla okunduğu zaman fayda verir. Bozuk bir anlayışla okunduğu zaman bidat ehlinin vardı sonuçlara vardır. Nitekim bu gibi zahir ifadelere bakıp haricilerle mutezileler, büyük günah işleyen herkesin kafir olduğunu söylemişler. Onların buna, buna iten sebep bu e, dinden çıkarmayan ameli küfür ile çıkartanı birbirinden ayırt edememeleridir. Zahir ifadeye baktıkları zaman doğru söylüyorlar. Allah kendi nefsini bilerek öldürenin ebedi cehennemde olduğundan bahsediyor. Ayetin zahirinde. Ama... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam intihar eden birinin cenaze namazı için diyor ki kardeşinizin cenaze namazını kılın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis o ayetin zahirini ne yapıyor? Ee, zahirinden hamledip küçük küfür olmasına yani dinden çıkarmayan bir küfür olmasına hamlediyor. Bu gibi tafsilatları görmedikleri için ne yaptılar haricilerle muhtaçlar? Dinlerini ifsad ettiler. Dolayısıyla İbnül Kani ile Nuni adlı kasidesinde iki beytlik bir yerde diyor ki mesela hani ibretliktir bu konuyla alakası olduğu için söylüyorum. Diyor ey diyor mutlak ifadelere bakıp tafsilatları görmezden gelip dinini helak eden kişi. Birçok bidat tayfinin çıkışı da zaten zahir naslara yapışmaktır. İşte mürciyenin kimler la ilahe illallah derse cennete girer hadisini alıp imanı bir telaffuza bağlamaları bunun bir misalidir haricinden o bahsettiğim ayete bakıp da intihar edenin kafir olacağını söylemeleri o da ayrı bir usussüzlük bidatçılıktır. Dolayısıyla küfürlerin bu taksimatını dinlen çıkarttan ve çıkarmayan diye iki ayrılmasını hevamızla, yorumlarımızla teville değil, başka şer'i nas'larla yapmamız gerekir. Bu yüzden alimler kısa ve öz anlayışın anlatıldığı metinler yazmışlar. Kim bu asırda olduğu gibi insanların önüne al işte sana Kur'an oku anla neyi anlıyorsan, al sana sünnet oku hadisten ne çıkartıyorsan onunla amel et gibi bir zihniyet. Ancak 21. yüzyılın mürekkep cahil müçtehitlerin ortaya attığı sapık bidatçı bir mezheptir yani. Aslı asları selefin yanında olmayan bir mezheptir. Çünkü selefin yanında ne Kur'an metin halindeydi ne de sünnet metin halindeydi. İnsanlar birbirlerine sadece anlayışını naklediyordular. Sahabeden aldıkları anlayışı tabine tabin etbat tabine. Etbaat, tabine. Biz sahabeden böyle işitirdik, işitirdik deyip geçmişler tabinler. Yani yoksa önlerinde biliyorsunuz Musaf'ın çoğaltılması Osman dönemindedir. O da valilere birer tane verilmiş yani. O da valilere verilmiş. Arada Ebubekir dönemi geçmiş, Ömer dönemi geçmiş radıyallahu anhum, Allah hepsinden razı olsun. İnsanların önüne metinleri koyup alın bunu anlayın dememişler. İşte bu sebepten dolayı da daha sonra metinler basılıp insanların eline dağıtılınca insanlar da bu tafsilatları görmeyip ne yapmışlar? Ameli küfür ile dinden çıkartan ameli küfürü, dinden çıkarmayan ameli küfür ile dinden çıkartan ameli küfürü birbirinden ayıramamışlardır maalesef. Devam. Buyruğunda ise Yüce Allah bu gibi kimseler hakkında iman sahibi olduklarını ve iman kardeşleri olduklarını belirtmiş imanı ve iman kardeşliğini onlardan kaldırmamıştır. Şimdi bir hadis daha var işte. Kadınların cehennemlik olduğundan bahsettikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kadınlar diyorlar ki bu büyük küfür müdür ya Resulullah? diyor o küfrül aşirdir. Yani küfrün altında bir küfürdür. Kocanıza yaptığınız nankörlüktür. Bunu yorumlarken Şeyh Şenheyti Edval Bayan'da diyor aynı şekilde. Niye kadınlar bu soruyu sordular? Çünkü diyor peygamberin sahabeye öğrettiği usule göre eğer binaslı zahirinden hamledecek başka bir nas gelmezse o zahirine bırakılıp, onun büyük küfür olduğuna hükmü olmuyoru. Dolayısıyla Peygamber sizin çoğunuz kafirdir, cehennemdedir deyince kadınlar sordular bu sahibini dinen çıkartan küfür müdür diye. Dolayısıyla bu nasda da açıkça görüldüğü gibi Peygamber'in birinci sözü binastır, ikinci sözü de binastır. İlk sözünde kafirsiniz diyor. Ardından kadınlar sorunca ne diyor? Hayır bu küfrün altında bir küfürdür. Kocanıza yaptığınız nankörlüktür. Dolayısıyla başka bir nasla bu nas ne olmuş oldu? Açıklanıp izah edilmiş oldu ve büyük küfür olmaktan küçük küfür olma mertebesinde ne yapılmış oldu? İndirilmiş oldu. Bu bir usuldür sahabeden gelen. Bahsettiğim gibi bunu İmam Şevkani ve İbnül Kayyum gibi büyük alimler sahabeden bu usulü esası nakletmişlerdir. Devam. Yine Yüce Allah kısası emreden ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Fakat Kime kardeşi tarafından bir şey afolunursa artık artık örne uyarak istesin ve güzellikle ödesin. Bakara 178. Mesela eğer bir, iki Müslümanın birbiriyle savaşması küfür olsaydı Allah burada demezdi. İşte kim kardeşini öldürürse. Niye? Allah'ın burada bahsettiği kardeşlik akraba kardeşini öldürürse değildir değil mi? Din kardeşini öldürürse. Evet küfür olsaydı demezdi kardeşi ifadesi. Aynı ifade nerede saklı? <gülüyor> Kim kardeşine derse ey kafir ikisinden birine döner. Öyle mi? E, Birtakım bugün aslında sapık bidatçı mürciyelerin anladığı gibi her e, Müslümana kafir diyen kafir olsaydı onlar bizi bundan tehdit edip diyorlar ya asıl siz kafir oluyorsunuz. Bu kadar müşriyi tekfir etmeyip bizi tekfir ediyorlar. Onlar birazcık şu usulle bu naslara baksalardı göreceklerdi ki Allah Resulü kafir diyene de Kafir denilene de diyor ki li ahihi", kardeşine derse. Eğer büyük küfür olsaydı derdi ki alesilat men kale kim derse ki li, e, li ahdin herhangi birine. Ya kafir, fakat be birime ikisinden birine döner. Evet biz anlardık ki o zaman bu nesneden peygamber şunu kastediyor olabilir, o da bir ihtimaldir. Demek ki insan herhangi birine kafir derse o kafir kendisine döner. Zahir manasıyla biz bunu söyleyebilirdik. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kelimeyi incelikle seçen, her kelimeye büyük manalar yükleyip, bizim gibi boş konuşmaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela bir tane hadis var. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki, şeyden soruluyor işte aleyhissalatu vesselama, gusül, cenabetlik babında bu hadis gelir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki, kim diyor dört şubesi üzerine dikilir de cıhdından sonra suyu çıkarsa on, ona diyor gusül gerekir diyor. Şimdi burada bu bir kinayedir Allah Resulünü kullandı. Dört şubesini koyarsa demesi iki eliyle iki ayağıdır. İnsanın yani cinsel ilişki sırasındaki halini anlatıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vessel. Peygamber öyle seçerek kullanıyor ki kelimeleri hem edep sınırlarını aşmadan hem de karşı tarafa anlatmak istediği manayı anlatmakla beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla baktığımız zaman şeriat her kelimeyi seçerek kullanmış. Yani peygamberin orada li'ehihi demesi öyle sıradan basit bir kelime değildir. O yüzden bunu delil alan alimler demişler ki kim kardeşine kafir derse kendine küfür döner diye bir ifadeden anlaşılan bunun ameli bir küfür olmasıdır, sahibini dinle çıkarmamasıdır. Nitekim İmam Nevevi de, İbn Hacer de, İbn Battal da, Buhar ve Müslümanlara e şehri yazan adam varsa bunu böyle söylemişler. Başka türlü anlamamış kimse. Sadece hariciler hakkında olduğunu ve haricilerin sahabeye kafir demekte de kafir olduğunu hadiste de haricilerin kastedildiğini söyleyen ve bunu İmam Malik'e dayandıran seleften sadece bir yorum vardır. Dolayısıyla naslara Müslüman bu şekilde cem etme usulüyle bakacak. Nasları bu şekilde cem edecek ve doğru anlayışı ulaşacak. İşte bu nasların her biri cem edildiği zaman ortaya çıkıyor ki ameller ikiye ayrılıyor. Dinden çıkartan ameli küfürler ve dinler çıkartan ameli küfürler olmak üzere. Devam. Burada Yüce Allah katil hakkında Müslüman kardeşliği sıfatını kullanmış ve bu sıfatın orada bulunmayacağını belirtmemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zina eden kişi zina ettiği vakit mümin olarak zina etmez. Hırsızlık yapan bir kimse de hırsızlık yaptığı vakit mümin olarak hırsızlık yapmaz. İçki içen bir kimse içki içtiği vakit mümin olarak içki içmez. Bundan sonra ise tövbe onun önünde, önünde açıktır. Bir rivayette de şu fazlalık yer almaktadır. Mümin olarak öldürmez. Bir de diğer rivayette de insanların değer verdikleri kıymetli bir malı da zorla almaz. Bu hadisi şerif Buhari ve Müslüm'de yer almaktadır. Bu hadislerin hepsinin zahiri de zina yapanın, içki içenin, hırsızlık yapanın kafir olmasına. Dolayısıyla haricilerin mezhebinin doğru olması gibi bir noktaya çıkıyor aslında zahirine bakıldığı zaman. Yani hariciler bunu söylemişler de haklılar Kur'an'da cehennemden çıkıp cennete girmek yok. Sünnetteki bu naslara da ulaşmışlar. Aha demişler bizim mezhebimizin doğruluğu. Bak Peygamber diyor mü'min olarak zina etmez, mü'min olarak faiz yemez. Ama az önce bahsettiğimiz usulde olduğu gibi şimdi birazdan bir hasta daha getirecek o nas bu zahiri nereye hamlediyor? Küçük küfür olmasına, dinden çıkarmamasına. Bununla birlikte yine Buhari ve Müslim'de yer alan Ebu Zerel Gıfari'nin sırayeti ise şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La ilahe illallah deyip de sonra bu hal üzerine, üzere ölen ve cennete girmeyecek hiçbir kul yoktur. Ben Zina ise hırsızlık yapsa da mı? diye sordun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zina etse de hırsızlık yapsa da buyurdu. Ben, söz, ben sözümü üç defa tekrarladım. O da tekrarladı. Sonra dördüncüsünde Ebu Zerrin bunu yere sürtünse dahi buyurdu. Şimdi burada da bu hadise bakıldığı zaman da görülüyor ki zina da etse, faiz deyse demek ki insan imanı gitmez. O La İlahe illallah. ehlinin cümlesindendir. Naslar cem edildiği zaman bu çok açık bir şekilde görülüyor. Burada ince bir nokta daha var aslında gören gözler için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela bir gün sahabe diyor ki odun toplayın. Onlar da ufak çalı çırpı ne bulduysalar getirip koyuyorlar. Koca bir dağ oluyor. Diyor ki işte küçük günahlar böyledir diyor. Kocaman dağ olur. İnsanları küçük günahtan sakındırıyor. Doğru mu? Ki zina, faiz bu gibi şeyler büyük günahlardır, insanı helak eden günahlardır. Peygamber Saddam diyor ki, yedi helak edici şeyden sakının, bir tanesi faiz yemek, bir tanesi zina etmek. Bu hadiste zikredilen şeyler. Ama Ebu Zer e diyor ki, Ebu Zer'in burnu yerde de sütse, zina etse de, hırsızlık yapsa da cennete girecek diyor. Niye bunu söylüyor? Çünkü Ebu Zer zaten dini daraltmaya çalışan biri. Osman döneminde de zaten bunu yapmış. Nitekim insanlara zekatlarını, mallarındaki Allah'ın farz kıldığı hakkı olan zekatları vermelerine rağmen demiş ki o biriktirdiğiniz mallar dağlanacak, sırtınız, yüzünüz bunlarla azap göreceksiniz. Halbuki o zekat vermeyenlerle alakalı bir ayetti. Dolayısıyla Osman Dona dedi, sen git Medine'nin dışında şurada yaşa, insanlara karışma, ne yapalım diyor yani. İnsanlar hakkını veriyorlar, daha fazlasına biz zorlayamayız, tamam takvadır, güzeldir ama Adam yapmıyorsa ne diyeceğiz ki biz ona diyor yani. Yapacak bir şey yok. Allah geniş bırakmış. Biz daraltamayız değil. Ebu oraya gönül O yüzden Resulullah Ebu e öyle fetva veriyor. Diyor senin bunun yere sürtse de onlar girecekler cennete. Kabullenemesen de bunu her ne kadar. Çünkü Hint de söylüyor yani. Hür kadın zina eder mi diyor. Peygamber Mekke'yi fethettiğinde kadınlardan beyat alıyor kendine. Beyat alırken diyor ki işte Allah şirk koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, haksız yere çocuklarınızı öldürmeyeceğinize Böyle bir söz isteyince diyor ki yurt kadın zaten zina eder mi diyor. Yani öyle her insanın kendi kafasında cahiliyeden de olsa hani insanın, müminin yapmaması gereken hareketler vardır. Bazı fiiller vardır. Bunların işte yapılabilirliği veya yapılamazlığı akılla, fıtratla veya geçmiş bilgiyle ölçülmez. Bunlar şeyin naslarının sınırlarıyla ölçülür. Bu hadis sonuçta şunu teşvik eden bir hadis değildir. O zaman zinaya ya haşa. Ama bu esas olarak, asıl olarak bakıldığı zaman kişiyi dinden çıkartan küfür değildir. Ameli bir küfürdür. Sahibini dinden çıkarmaz, din dairesi içerisinde tutar. Devam. İşte bu zina eden, hırsızlık yapan, ilişki içen, adam öldüren kimse hakkında tevhide sahip olmakla birlikte iman adının mutlak olarak o kimseden gitmeyeceğinin delilidir. Çünkü eğer daha önce geçen hadislerde imanın gitmesi kastedilmiş olsaydı, Hiçbir zaman La ilahe illallah akidesi üzere ölen bir kimsenin bu masiyetleri işlese dahi cennete gireceği haber verilmezdi. Çünkü cennete ancak mümin mümin olanlar girer. O bu sözleriyle sadece imanın eksik olacağını kastetmiş ve kemalini naf yetmiştir. Kulun bu masiyetleri işlemesi halinde kafir olması, bunları helal kabul etmesi halinde söz konusu olur. Bu ise bunların haram oldukların, oldukları, hakkın, oldukları hususunda, Kitabı ve Resulü yalanlamayı gerektirir. Hatta bunları yapmayacak daha iyi olsa bunların helal, oldukları, helal olduklarına inanmakla kafir olur. Evet. Doğrusunu en iyi bilen Yüce Allah'tır. Soru 169 Bize puta secde etmek, Allah'ın kitabını küçümsemek, Resulü söylemek, din ile alay etmek ve benzeri bütün bu hususları görüldüğü gibi amel olarak işlenen küfürlerdir. Peki sizler küçük küfrü ameli olmakla nitelendirdiğinize göre ne diye bütün bunlar kişinin dinden çıkmasına sebep olmaktadır diye sorulursa. Cevap, bil ki bu dört hususun ve benzerlerin ameli küfür olmaları sadece insanları tarafından görüldüğü kadarıyla azaların ameliyle meydana gelmelerinden ötürüdür. Ancak bunlar kalbin niyetini, ihlasını, muhabbetini ve Allah'ın emirlerini, itaatini ve kalbin diğer bütün amellerini yok etmedikçe meydana gelmezler. Yani şunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki evet Kur'an'ın yaktığını gördüğümüz bir adam puta secde ettiğini gördüğümüz bir adam. Yani sonuçta biz adamın kalbini böyle yarıp içine bakamayız. İman mı var, küfür mü var, yalanlama mı var, tasdik mi var? Bu adamın bu amelleri Kafir olduğunu gösterir. Ama diyor bu amellerin lazımı bir şey vardır. Kalpte diyor ihlas yok olmuştur. İhlasın aslı büyük ihlas. ibadeti şirkten arındırmak, sadece Allah'a yapmak. Bu yok olmuştur. Sevgi, muhabbet, Allah'a iman yok olmuştur ki bunu yapıyordur diyor. Şimdi bu söz biraz mürciyenin sözüne benziyor. Eğer bir nokta fıkha edilmeden bakılırsa. Çünkü kadıyat gibi mürciye fukalar demişler ki tahavi gibi. İnsan demişler küfür amel işlemekle kafir olmaz çünkü amel imandan değildir iman tasdiktir demişler. Ve yalan e, inkar da demişler küfür de yalanlamaktır demişler çünkü tasdikin tam zıttı yalanlamaktır. Dolayısıyla demişler adam puta secde ediyorsa işte e, Kur'an'ı çöpe atıyorsa amelinden dolayı değil kalbinde var olan yalanlamasından dolayı ki yalanlaması böyle ortaya çıkmıştır demişler. E o zaman şimdi Pakim Mürce Fuka bunu söyledi, şimdi Hafız Ahmet el Hakk'e bunu söylüyor. Arasındaki fark ne? Arasındaki fark şu. Ehl-i Sünnet vel Cemaat diyorlar ki, bu orta çıkan amel, sevginin yokluğundan kaynaklanabilir, cehalet küfründen kaynaklanabilir, yalanlamadan kaynaklanabilir, öyle mi? Küfrün kaç tane çeşiti var? Şek şüpheden kaynaklanabilir. Keyfiyetinin ne olduğunu önem yok ama bu amelin muhakkak kalbinde bir lazım olan <gülüyor> küfür kısmı vardır diyor ehli Sünnet Valyemal. Ama mürciye ise küfrü yalanlamaya kayıtlı kılıp kalpte diyor yalanlama olduğundan dolayı bunu işlemiştir diyorlar. Anlaşıldı mı? Arasındaki ince fark bu, budur yani. Yoksa o zaman bizim sözümüz mürciye fukuanın sözüne benzer. Dediğimiz gibi adam puta secde etmiştir, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiştir, namazı terk etmiştir. Bunlar da ameli küfürler babındandır her biri. Öyle değil mi? Veya istihza etmek. Burada mesela birazdan onu da getirecek. Tövbe 65 ve 66. ayetin tefsirlerine değinecek inşallah. Tövbe 65 ve 66'da ne anlatılıyor? Tebük Seferi'nin dönüşünde 3 tane sahabeden insanın peygamberin ve etrafındaki önde gelen sahabeler hakkında ne dediklerini duyuyorlar. Bu bizim Kur'an okuyucular kadar da karınlarına düşkün, midelerine düşkün başka adam yoktur diyorlar ve gülüşüyorlar. Bundan dolayı Allah diyor ki وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا ba'de إِسْلَامِينَ Onlar küfür kelimesini söylediler. İslam'dan sonra kafir oldular. لَا تَعَدْتَدِلُوا kat كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ Özür dilemeyin imanınızdan sonra kafir oldunuz. Diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Elbani gibi son dönem, son dönem mürciye ee, olan insanlar onlar bu ayetin tevilinde diyorlar ki Allah diyorlar söyledikleri sözden yaptıkları şakadan değil kalplerinde var onlar zaten münafıktı kalplerinde itikadi nifak vardı o yüzden Allah bundan dolayı tekfir etti diyorlar ama bu yanlış bir izah bu ehli sünnetin yaptığı bir izah değil çünkü onların bu sözü küfür doğru ameli bir küfür işlediler istihza küfür o da alay etme küfürü öyle değil mi İslam'ın şiarlarıyla bu küfrün lazımı Kalpte nifak mıdır? Bu yanlıştır. Çünkü eğer öyle olsaydı Allah de imanikum demezdi. İmanınızdan sonra kafir oldunuz. Madem kalpte itikadi bir nifak vardı o böyle ortaya çıktı. Öncesinde iman olmazdı. Öyle değil mi? Dolayısıyla ehli Sünnet demiş ki bu küfür amel sadır oldu. Bundan kafir oldu. Ama o sırada kalpte bir küfür hasıl oldu. Nedir o hasıl olan? Yalanlama da olabilir, nifak da olabilir, cehalet de olabilir olabilir de olabilir farklı sebepleri. Allah'a karşı işte güvenin yok olması, Allah'a imanın eksilmesi vesaire yani ne, adına ne derseniz deyin. Buranın bizim için çok önemi yok ehli sünnet olan cemaat için. Ortaya çıkan fiilin önemi var. Ama mürciye dediğimiz gibi imanın mahalli kalptir. Dolayısıyla amel imandan değildir deyince ister istemez buralarda inkar etmek zorunda ne yapmışlar? Kalmışlar usullerini korumak adına. Dediğimiz gibi bizim ile onlar arasında böyle ince bir fark vardır. Biz illetine bakmayız. Zahir olan küfür amelin illetine, kalpteki uzantısına. Ama biliriz ki zahirde küfür ameli varsa batında da küfür çıkmıştır ortaya. Ama şu sebepten, bu sebepten o bizi ilgilendirmez. Evet. Bu amellerle birlikte bunlardan hiçbir şey geri kalmaz. Dolayısıyla bunlar her ne kadar zahiren ameli... Kiselerde kaçınılmaz olarak itikadı küfrü gerektirmektedirler. Bunlar ya dinden çıkan bir münafık tarafından yahut hakka gelmekte kararlı bir inatçı tarafından yapılacak işlerdir. Tebu gazetesinde münafıklar küfür sözünü söylediler. Müslümanlıklarından sonra kafir oldular. Ve başaramadıkları bir jede yeltendiler. Tövbe 74. Onlar bu davranışlarıyla birlikte niye böyle davrandıkları kendilerine sorulduğunda biz Sadece eğlenip şakalaşıyorduk. Tövbe 65 diye cevap verdiler. Yüce Allah da onlara şöyle sordu. De ki Allah ile onun ayetleri ile ve Resûlü ile mi eğleniyordunuz? Özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra gerçekten kafir oldunuz. Tövbe 66 Ayrıca ayrıca küçük küfür mutlak anlamda sadece ameli olmakla niselendirmiyoruz. Aksine beraberinde itikati gerektirmeyen ve kalbin sözü ve ameli ile çelişmeyen Katıksız ameli Soru 170. Zulüm, fasıklık ve münafıklığın her biri kaç kısmı ayrılır? Cevap. Bunların her birisi büyük ve küçük olarak ikiye ayrılır. Büyük, büyük küfürdür, küçüğü ise küfürden daha aşağı mertebe, mertebedir. Soru 171. Büyük ve küçük zulme ayrı ayrı örnekler nelerdir? Cevap. Büyük zulmün örneği Yüce Allah'ın şu buyruklarında söz konusu ettikleridir. Allah'tan başka sana faydası da olmayan, zararı da vermeyen şeylere ibadet etme. Eğer böyle yaparsan şüphesiz ki zalimlerden olursun. Yunus 106 Şimdi burada Allah'tan başkasına dua etme ibadetin bir çeşitidir. Dua onu Allah'tan başkasına sarf etmek küfürdür. Bunu yapan İslam'daki adı da müşriktir, kafirdir. Allah burada o zaman zalimlerden olursun. Yani ey bima'ne manası nedir? Minel müşrikin. Müşriklerden olursun. Dolayısıyla buradaki zalim lafzından irade edilen mananın büyük zulüm yani sahibini dinden çıkartan zulüm olarak isimlendirilmesidir. Devam. Muhakkak, muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür. Lokman 13. Zaten şirkin büyük bir zulüm olduğunda bu ayette Allah ifade ediyor. Evet. Çünkü kim Allah'a ortak koşarsa hiç şüphesiz Allah ona cennete haram kılmıştır. Onun varacağı yer ateştir. Zulmedenlerin hiçbir yardımcıları yoktur. Bu de başı ve sonu beraber bakıldığı zaman Allah şirki affetmez. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur diyor sonunda. Cenneti haram kılmıştır yani şirk koşana. Dolayısıyla zalimlerden kasıt müşrikler ve kafirlerdir. Demek ki burada da zalim ifadesi kafirler hakkında kullanılmış yoksa fasık Müslümanlar için değil. Küçük zulmü örneği ise Yüce Allah'ın şu buyruklarında söz konusu edilmiştir. Rabbiniz olan Allah'tan korkunup sakının. Apacık bir hayasızlıktan bulunmaları hali dışında onları evlerinden dışarı çıkarmayın. Onları da onlar da çıkmasınlar. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphe yok ki kendi kendisine zulmetmiş olur. Talak bir. Evet. Yalnız onlara zulmetmek için onları zararlarını zararlarına tutmayın. Kim bunu yaparsa muhakkak kendisine zulmetmiş olur. Bakara 231. Soru 172. Büyük ve küçük fasık örnek nedir? Cevap. Yüce Allah'ın şu buyrukları büyük fasıklara örnektir. Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendileridir. Münafıklar icmayla kafirlerdir. Buradaki fasık kelimesi de büyük küfür olan fasıklığa hamledilmiştir. Burada niye böyle bilerek durak izah yapıyorum? Çünkü sebebi şu. Allah biliyorsunuz Maide suresinde Subhanahu ve Taala 44. ayet 45 ve 47. ayette vamem lam yahkum bima azalla Allah fa ulake hum el kafirun fa ulake hum zalimun fa Onlar zalimlerin ta kendileridir. Fasıkların ta kendisidir. Kafirlerin ta kendileri Allah üç tane ayet ifade kullanıyor. İnsanlar hevalarıyla nasıl tevil ediyorlar? Yorum sadece. İşte fasıklar günahkarlar, zalimler de günahkarlar. işte kafirler de işte bunu helal sayıp da hükmedenler diye kendi hevalarından yorumlar getiriyorlar. Oysa ki şeyhları İbn-i gibi insanlar bu üç ayette de Allah'ın küfrü kastettiğini zulmün de fıskında büyük zulüm ve büyük fısk olduğunu söylüyor. Tabi sonradan talebelerinden okuyup araştıranlar bu fetvayı görünce teviller yapıyorlar. Şeyh bu fetvadan döndü. Bu fetvası üzere değil diye. Dolayısıyla az önce söylediğimiz usulle baktığımız zaman bizim Kur'an-ı Kerim'de var olan Küfür, fısk, zulüm bu gibi lafızları büyüklükten küçük küfre hamletmemiz için elimizde açık bir karinenin olması lazım. Bunların ise heva ve iç, e, e, bidatlarından başka hiçbir dayanakları yok. Bu lafızları küçük küfre diyorken. Şimdi burada küçük fıskın da örneğini verecek, küçük zulmün de örneğini verdi. O küçük zulüm ifadesinden önce anlatılan mesele bir haramla alakalı. Ki buna ümmet icma etmiş bunun haramlığına. O yüzden. Ama o ayetlerdeki zaten Maide 44'ün tefsimde bahseden ameli küfürü olan Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek ise bunun ameli küfür olduğunu, sahibinin dinlen çıkarmayan bir küfür olduğunu ortaya koyup ispat edecek tek bir tane şer'i nas getiremezler. Getirdikleri şey İbn Abbas'ın sözü. Ki İbn Abbas'ın sözü nas değildir ki nas'ı tahsis etsin. Yani İmam Şafii şeyi bazı alimler sünnetin Kur'an ayetini taksis edemeyeceğini konuşmuşlar. Yani diyorlar neshedemeyeceğini özür dilerim taksis var da alimler Kur'an nas'ının bir ayetin neshedemeyeceğini konuşmuşlar. Bunlar sahabe sözüyle ayetin genel hükmünü taksis ediyorlar. Mutlak ifadeden özel bir mana indirmeye çalışıyorlar ki onlar diyorlar işlerine geldi mi Ebu Hanife'nin sözünde ki işte hadis var el kaldırılmış. İşte İmam Şafi kim ki işte şöyle söylemiş ama hadis var. Hadis de böyle söylüyor. İmam Şafii bizim ölçütümüz değil. Ama maide 44'e gelince hiçbir nas olmadan zahirinden hamle edecek. Sadece Abdullah İbni Abbas gibi bir sahabenin o da söyleyip söylemediği belli olmayan bir söz ki işte rivayetin bazı senetleri munkatıdır, kesiktir. Bazı senetleri sahih senetle ona kadar ulaşmıştır da hani İrade ettiğim ana bugünkülerinin vakası gibi bir vakıa değildir. Kendi vakasından konuşmuştur. Kendi vakasıyla bugünü kıyaslamak da elmayla armudu kıyası gibi bir ma ma kıyas maal farıktır. Yani birbiriyle alakası olmayan iki tane kıyastır. Netice itibariyle Kur'an-ı Kerim'de var olan bu tür, bu denli e, zahir, küfür, zulüm ve fısk lafızlarının büyükten küçüğe indirilmesi için insanlardan hep nas talep edeceğiz. Nas yoksa ...hevalarından konuşuyorlar, usulsüz konuşuyorlar, sahabenin usulüne muhalefet ediyorlar. Çünkü sahabe böyle anladıkları için kadınları dediler ki büyük küfür mü ya Resulallah. Aleyhisselatü de izah yaptı yok hayır bu küfürün altında büyük küfürdü. Böyle nas gelene kadar onun altına hamledene kadar zahirine hamledilir. O yüzden İmam Ahmet bin Hanbel Arraf'a gelip sorana kafir demiş. İmam Ahmet bin Hanbel sihiri itikat etse dahi haramlığına yapana kafir demiş. O yüzden hanımına dübüründen yaklaşan tekfir edenler olmuş bu ümmet arasından. Niye? Demişler ki bunu zahirinden hamledecek, küçük küfre indirecek hiçbir nas yok elimizde demişler. O zaman biz zahirine bırakırız. Bir grupta demişler biz tavakkuf ederiz o zaman. Deriz ki bunu kafir yapar susarız demişler. Ama baktığınız zaman en doğru usulün hangisi olduğu ortaya çıkıyor. Ahmet'in yaptığı gibi bunları zahir hamledip bundan insanların küfrü düşeceğini, dinlen çıkacağına hükmetmek oldu. Bu bahsettiğimiz usulle de açıkça ortaya çıkıyor. Evet. İblis'ten başkası hemen secde etmişlerdi. O ise cinlerdendi ve Rabbin emri dışında dışına çıkarak fısklık etmişti. Kafese an emri Rabbi" İblis'in yaptığı için diyor. Rabbin emrine fısk etti. Buradaki fısk büyük fısktır. Çünkü İblis bu yaptığıyla kâfir oldu. Allah orada da küfrü fısk diye isimlendiriyor. Evet. Onu kötülükleri işleyen o ülkeden o ülkeden kurtardı. Çünkü onlar kötü bir idiler. Hem fasıktı var. Lut kavminden bahsediyor. Lut kavmi kafir helak da Allah onlara fasık ismini veriyor. Onlar fasık öldüler diyor. Burada da kastedilen mana fasıkların dan kastın kafirler olduğudur. Demek ki orada maide 47'de bahsedilen Onlar da kafir olabilirler yani. Kafir olabilirler de olmayabilirler diye ikisi de iddiadır. Delil ister yani. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Biz burada sadece onların görüşlerini kınıp kendi görüşlerimizi böyle mutlak kat'i üzerine icma edilmiş her konuda gibi göstermeye çalışmayız. Adalet gereği ne yaparız deriz ki hani lafız açık da bırakılmışsa delaleti eğer zanni ise orada ne vardır? İçtihat vardır, hilaf vardır. Ümmete demiyorum Mayda 44'te hilaf var. O manada söylemiyorum. Gene başka bir usul anlatmak adına söylemiyorum. Eğer nasların delaleti zanni ise, açık değilse ihtimali barındırıyor. ise orada içtihat vardır ve kınama olmaz. İki taraf birbirine ne yapamaz? Kınayamaz. Devam. Bundan daha aşağı mertebedeki fasıklığa gelince Yüce Allah, suçsuz hanımlara zina iftirasında bulunanlar hakkında şu buyruğu bunu örnektir. Şahidliklerini ebediyen kabul etmeyin. Onlar fasıkların ta kendileridir. Yani mümin kadınlara iftira etmek küfür değildir. Olsaydı Ashra radıyallahu anh'a ya iftiraya ortak olanları tekfir eder boyunlarını vuruldu Resulullah aleyhissalatu vesselam. Çünkü memaddel dinahu faqtuluhu hadisi var. Kim dinini değiştirirse onu öldürün. Nitekim kalbi hastalıklı Müslümanlardan bile bulaşanlar oldu. Öyle değil mi? Resulullah aleyhissalatu vesselam hiçbirini tövbeye çağırmadı. Oysaki iftiraya ortak oldular öyle. Allah Nasla temizle de Ayşe'yi temizle çıkardı wa Teala. Burada da anlaşıldı ki buradaki fâsıklardan kasıt dinden çıkmayan Müslüman günahkar insanlar. Ey iman edenler, eğer bir falsık size haber getirirse, bilgisizce bir kavme sataşıp da sonra yaptığınıza pişman olmamak için iyice araştırın. Hucurat altı. Rivayete göre bu ayeti kerime Elvelid bin Ukbe hakkında inmiştir. Ya bu da bir sahabe yani. Peygamber hem de görevlendirmiş öyle bir sahabe. Peygamber sallallahu aleyhi ve görev verir mi? Vermez yani aleyhissalatü vesselam. Her önüne gelene vermez. Emaneti ehline verir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Görev vermiş, göndermiş zekat memuru olarak zekat talebesin, millette çıkmış, şehrin girişinde karşılayalım Peygamberin elçisin ailesi Allahü Vesselam'ın hürmet edelim diye karşılama yapmışlar. Bu da zannetmiş, ayaklandılar, saldırıyorlar, gelip demiş ki bize saldırıyorlar. Peygamber Sazam orada hazırladığı bir sırada bu vahiy geliyor. Allah diyor, fasık size bir haber getirirse araştırın. Yani direkt burada olay bir sahabenin fiili üzerine geliyor. Allah o sahabeye fasık adını veriyor. Ha, bu da ortaya çıkartıyor ki herkes yaptığı amelin lazım olan ismi hak eder. Şirk işleyen müşrik ismini hak eder. Fısk işleyen fasık ismini zina eden zinakar ismini hak eder. Dolayısıyla Allah subhanahu wa ta'ala da orada yaptığı hataya rağmen yanlış anlama bir hatadır öyle değil mi? Ama Allah subhanahu wa işlediği amel fısk olmanın sebebiyle fasık ismini de ona ıtlak etmiştir. Bu da ayette dikkat edilmesi gereken güncel meselelerle alakalı başka bir fıkıhtır. Ama dediğimiz gibi konuyla alakalı kısmına döndüğümüzde burada bu fiili yapmak nedir? F sadece fısktır, fasıklıktır. Kişiyi dinden çıkarmaz. Allah burada fasıklığı da dinden çıkarmayan ameli küfür olarak zikretmiştir. Soru 173. Hı. Büyük ve küçük münafıklığın örnekleri nelerdir? Evet. Cevap. Büyük münafıklar örnek daha önce El-Bakar Suresinin başında yer alan sözün sözünü ettiğimiz ayeti kerimeler ile Yüce Allah'ın şu buyruklarıdır. Doğrusu münafıklar Allah'ı aldatmak isterler. Halbuki o onları aldatır. Şimdi münafıklıkla alakalı daha önceki derste de izah yaptım diye hatırlıyorum. Münafıklık casusluk değildir. Yani o yüzden münafıklar kendilerinin münafık olduklarını tam manasıyla bilmezler. Bizim kafamızdaki münafık İslam içerisine girmiş, İslam toplumu. İslam toplumunu parçalamaya çalışan art niyetli, kasıtlı adamlar gibi telakki ederiz. Aslında bu böyle değildir. Çünkü onun adı casus olur o zaman. Onun adı münafık olmaz. Münafıklar niye Allah'a aldatmak isterler? Niye Allah? Çünkü bir sonraki ayet de diyor, onlar yalancıdırlar diyor, yalan konuşurlar. Çünkü kalplerinde var olmayanı dilleriyle söylerler. Ama aslında insanlar çoğu kalplerinde var olmayan dilleriyle söyler. Bizim gibiler bile. Yani geliyor adam bir tanesi diyor ki, işte ne Allah bana neyi farz kıldı diyor. Yani nasıl cennete gireceğim? Peygamber sana diyor, beş vakit namazı kılarsa. Sana bir senede bir kere farz kılınmış orucu tutarsan, vacip olan zekatı verip haccını yaparsan, cennete girersin. Diyor ki, Vallahi ne üzerine arttırım ne de eksiltirim. Neyse o. Adam giriyor, o insadaka aflaha diyor. Doğru söylüyorsa felaha ulaşır. Niye? Söz söyledi ama o sözün sadakati nerede kalpte? Adam da söylerken hoc şey için söylemiyor ki yalan konuşmak için de söylemiyor. O adam da doğru söylediğini iddia ediyor. Ama ameli kalbindeki tastekini ortaya çıkartacak zaten ne kadar varsa. Dolayısıyla münafıklar da kötü ahlakları, kötü karakterleri, bozuk yani Allah tabi imtihan gereği herkese bu fıtrat veriyor. Bu da kaderdir. Allah bağışında bozuk böyle bir fıtrat ve o fıtratları, o kötü ahlakları, karakterleri sebebiyle beceremeyip münafık oluyorlar. Yani orada mesela Allah azze ve celle sübhanu münafıklarla alakalı Tövbe suresindeki ve başka, başka surelerdeki ayetleri okursanız genel karakterleri için başaramadıkları şeylerden bahsediyor hep ayette. Diyor onlar onu başaramadılar, yapamadılar, edemediler. Bu tevfik kimden? Allah'tan. Onu Allah'tan alamayınca çünkü sıdk üzere yapmıyorlar bu işi. Allah da onları başarısız kılıyor, münafık kılıyor. Dolayısıyla Abdullah İbni Ubey İbni Selül ve arkasındakiler... Belil insanı alâ nefsi basireh gibi ayetlerin gereği olarak, işte insan nefsini bilendir, biliyordular yanlış yaptığını. Ya tamam günahkarız, gözüyle bakıyorlar. Evet, ötekiler daha şey. Bugün nice insan mesela nifaktadır, farkında değildir yani. Bu bizim tehlikemizdir. Biz nifakı anlatırken iki çeşittir dedik. İtikadi nifak, bir de ameli nifak. İtikadi nifak dinden çıkartır, ameli nifak çıkarmaz. Dedik ki itikadi nifak da beşe ayrılır. Resul'e buuz etmek, Resul'ün getirdiğine buuz etmek, Allah'ın indirdiğine buuz etmek. Ona, Resul'ün getirdiğine düşman olmak, Allah'ın indirdiğine düşman olmak. Acaba dinin kaç tane emrini Müslüman buuz etmeden tam teslim olarak kabul ediyor, amel ediyor? Öyle değil mi? Vakıya baktığımız zaman. Belki adam zahiren amel ediyor ama kalbinde hala problem var. Amel etmesine rağmen rıza yok. Öyle değil mi? Yani bugün birçok dinin hükmü böyledir. Bir baksan bir kadınlara, erkeklere Din hükümlerini bir araştırsan amel ediyordur ama kalbinde belki tasdik yoktur. Dolayısıyla bu bizim korkmamız gereken, bizim önümüzdeki en büyük tehdit olan küfürdür. Nifak küfürü vel binler İbni Hazm Muhalla'da e, bu konudan bahsederken, şey özür dilerim, El adlı kitabında e, küfürden bahsederken ikiye ayırıyor diyor. E, önce Nisa suresi 60. ayeti getiriyor. Nisa suresi 60. ayeti. Biliyorsunuz mahkum kime mevzuyla alakalı bir ayet. Yürüdün ey tahakkum ila onlar ondan tahutta muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki inkar etmekle emrolundular. Şeytan onları çok açık bir şekilde saptırmak istiyor. Dedikten sonra vayidakilalahu taala bilema anzalallahu ve ilar rasul raaitel munaafikin yasuddun anke sududa. Onlara Allah ve resulün indirdiğine gelin denilince göreceksin ki münafıklar ondan kaçışacaklar. E bugün nice adam var anlaşmazlık düşüyor. İki tarafta Müslüman zahirde. Arasında anlaşmazlık düşüyor. Diyorsun ki gel şeri mahkemeye mahkemi orada çözelim. Gelmiyor adam. Demiyor, Diyor ki ben razıyım diyor şeriata da. Ben diyor seninle muhatap olmam. Ben işte o hakemi tanımam. He? Biliyor aslında geldiğinde şeriatın hükmünün ne olacağını. Bu işte itikadi büyük nifak işte. Bu aslında Müslümanım diyen kendine az bir topluluk var yani. Bu 70 milyon arasında bir avuç adam. O bir avuç adamın arasındaki en yaygın küfür aslında bu küfür. İbn-i Hazm bu ayeti koyduktan sonra ardına bu hadisi getiriyor. Kimde dört şey varsa o halis münafıktır. Diyor ki işte bu iki nasta da gördün ki dinden çıkartan nifak ve çıkarmayanı var diyor. İzah ediyor. i̇bn Hazm uzun uzun ardından izahlar getiriyor. Dolayısıyla bir insanın Resulünün hükmüne razı olmaması, şeriatın hükmüne razı olmaması onun küfrüdür. Büyük itikadi bir nifaktır. Ama e, yalan söylemesi ve benzeri diğer nifak alameti olan sözle, söz verdiğinde ona muhalefet etmesi, emanet edildiğine hıyanet etmesi. Bunlar da ameli nifakları da kişi dinden çıkarmaz. Nifak bu şekilde ikiye ayrılmıştır. Dolayısıyla bu bahsedilen ayetlerdeki nifakın büyük mü küçük mü olduğu da gene dediğimiz gibi çok ciddi bir araştırmayla bütün aslanın bir araya cem edilmesiyle ancak ne yapılabilir? Tahkik edilip ortaya çıkartılabilir. Tamam. Yine Yüce Allah'ın şu buyrukları da buna örnektir. Münafıklar sana geldiklerinde dediler ki, şehadet ederiz ki muhakkak sen Allah'ın Resulüsün. Allah da biliyor ki sen hiç şüphesiz O'nun Resulüsün. Ve Allah şahitlik eder ki muhakkak münafıklar yalancıdırlar. Münafıkın bir. Ve bunların dışında daha başka ayet-i kerimeler. Bundan daha aşağı mertebedeki münafıkların örneğine gelince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğunda söz konusu ettiği bu türdendir. Münafık, münafığın alemeti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Ona bir emanet bırakıldığında ona ihanet eder. Dört hasret vardır ki bunlar kimde olursa o kişi münafıktır. Bu ve buna benzer e, Naslar'da gösteriyor ki nifak da iki çeşittir. Dinden çıkartan çıkarmayan. Fısk iki çeşittir. Dinden çıkartan çıkarmayan. Zulüm iki çeşittir. Dinden çıkartan çıkarmayan. Küfür de aynı şekilde dinden çıkartan ve çıkartmayan olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Her birinin de e, büyüklüğü veya küçüklüğü dediğimiz gibi insanların yorumlarına ve hevalarına değil şer'i naslar üzerine bina edilmiş kıstaslar ve esaslar üzere bırakılmıştır. Allah Azze ve Celle bizi sahabenin anlayışı ve usulüyle rızıklandırsın. Burada kalalım inşallah. Bir dahaki hafta yeni hafta büyü ve büyücülük oradan devam edeceğiz inşallah. Allah nasip ederse Subhaneke ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ve